Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Hollanda seçimlerinin sonuçlarını fırsatta bulamamıştık dün elimizdeki şey. Bir aşırı sağa kayıyor diye haber evet. vardı. Liberal Parti ve yabancı karşıtı Özgürlük Partisi seçimin galipleri oldu. Biraz yorumlayabilir miyiz bunu lütfen? Evet. Seçimler çarşamba günü oldu ve katılım... Geçmiş seçimlere nazaran biraz düşük olmakla beraber azın sanmayacak kadar e, iyiydi. 74, %74 e, katılım. E, bu, bu seçimlerde e, Liberal Parti 30 e, 31 milletvekili e, seçilere, e, seçtirerek e, birinci parti oldu. Meclisteki birinci parti oldu ama e, meclis 150 e, sandalyeli olduğu için e, Liberal Parti'nin tek başına iktidar olması mümkün değil. Çok uzak hatta. Hiçbir partinin tek başına iktidar olması mümkün değil bu durumda. En büyüğü 31 olduğuna göre 31 milletvekili olduğuna göre. Ee, Liberal Parti'den ayrılan, bundan 4-5 yıl önce Liberal Parti'den ayrılan ve kendisi aşırı sağcı daha doğrusu aşırı sağın da ötesinde çok spesifik biçimde İslam karşıtı, Hollanda toplumunun İslamlaşmasını karşı mücadeleyi programının en önemli maddesi yapmış, göçmen işçilerin Hollanda'ya gelmesine karşı, göçmen politikasının kesinlikle durdurulmasını talep eden, yeni, Hollanda'da yeni camilerin yapılmasını, kesinlikle yasaklanmasını talep eden, ...Gert Wilders'in başkanlığındaki e, partide... ...24 e, milletvekili e, seçtirerek... ...parlamentonun üçüncü partisi oldu. Evet, adı da orwellyen bir şekilde... ...Özgürlük Partisi. Evet, bu Avrupa aşırı sağlarının ...özellikle Kuzey Avrupa aşırı sağlarında ...çok sık gördüğümüz bir şey. Kendilerini özgürlük... E, ...demokrasi, özgürlük partileri olarak tanımlıyorlar. Bu... E, ve e, özgürlüğü de bir tür e, birey özgürlüğünü mutlaklaştırarak, devlete karşı bireyin özgürlüğünü mutlak, mutlaklaştırarak bir aşırı sağ e, ve e, aşırı liberal aynı zamanda. Başka cephelerine de aşırı liberal e, bir e, söylemi e, artık rayından çıkartarak bir faşizan e, tavır haline getirebiliyorlar. Çünkü İslam'a karşı değiliz biz, biz özgürlüklere taraftarız diyerek programını e, ortaya çıkarttı Gert Wilders. Biz İslam'a karşı değiliz ama bu İslam, bu İslamcılar bizim özgürlüklerimize karşı. Dolayısıyla da bunu, e, bunu simgelemek için bütün kampanya boyunca, seçim kampanyası boyunca e, bir e, çelik yelekle dolayı çıktı e, kürsülere. Evet yani tamamen bu 1984 romanında o bakanlığın gerçeklik bakanlığının üzerindeki tabela gibi özgürlük esirliktir diye evet. yazıyor mesela. Evet evet <gülüyor> evet evet aynen öyle ee, çalışma da biliyorsunuz özgürlüktür sağlıktır. Evet çalışma <gülüyor> kurtarır kurtarır. Ee, bu e bu e, Gerd Wilders'in e, pozisyonu şu anda tabi Hollanda'daki e, parlamentonun, daha doğrusu hükümetin e, yapısını kim olacağını belirleyecek. İkinci gelen parti, e, Sosyal Demokrat diyebileceğimiz parti. E, Sosyal Demokrat e, Parti'nin e, başında e, eski Amsterdam... <gülüyor> Ee, Amsterdam eski belediye başkanı Job Cohen vardı. Ee, i̇şçi partisi. İşçi partisinin e, daha fazla oy kaybetmesi bekleniyordu. Ee, aslında o kadar kaybetmedi. İki yanılmıyorsam iki e, milletvekiliğini kaybetti. 30 milletvekili ikinci pozisyonda. Zaten ee, birer sandalye farkı var neredeyse. bir ve 30 evet. evet 31 de 30. Evet. Ama Özgürlük Partisi de çok yaklaşmış tabii. Öteki. Çok yaklaştı. Ee, 9'dan yani geçen seçimlerde 9 olan milletvekilliğini 24'e çıkardı. Evet bu hmm. 3'e katlıyor neredeyse. Evet. Evet Çöken Parti ise e, Hollanda'nın e, Hollanda e, geleneksel partisi. E, Balkananda'nın başında olduğu neredeyse 1918'den beri Hollanda'nın bütün e, hükümetlerinde hemen hemen bütün hükümetlerinde bulunmuş 2. Dünya Savaşı'ndan beri e, pardon 2. Dünya Savaşı'ndan beri Hollanda'nın bütün hükümetlerinde bulunmuş olan Hristiyan Demokrat Parti hı hı. Hristiyan Demokrat Parti e, 41 e, milletvekilliğin e, varken e, geçen e, parlamentoda bu parlamentoda milletvekili sayısını evet, e, 21'e düşürdü. Yani ben pardon 21 diyorum. Yirmi, On, yirmi evet. 21 evet. 21'e düşürdü. Evet. 21 ama yani yüzde çok büyük düşüş. Yani yarısını kaybetmiş milletvekilleri. Yarısını kaybetti. Evet, evet. Yarısını kaybetti. En büyük düşüş. Yani şu anda büyük çatırdama. Hollanda'nın geleneksel e, merkez sağ partisi olan e, Hristiyan Demokrat Partiyi nin e, Tarihi çöküşü ve o Hristiyan Demokrat Parti'nin e, oylarının e, bir kısmının e, aşırı sağ özgürlükler partisine, bir büyük kısmının, bir kısmının Liberal Parti'ye, yine hatırlatayım aşırı sağ partinin başındaki Gert Wilders Liberal Parti'den ayrılmış birisidir. Yani orada, arada geçişkenlikler hala e, güçlü biçimde vardır ve... E, Diğer taraftan da oyu artan diğer küçük partilerden de Yeşiller Partisi'nin milletvekili sayısı biraz arttı. 7'den 10'a çıktı. Hı, evet. Merkez Partisi'nin oyu biraz arttı. Bir milletvekili arttı. Ee, buna karşılık Sosyalist Partisi'nin de 25'ten 15'e indi e, Milletvekili sayısı evet, Sosyalist Partisi evet. Sosyalist Partisi e, Aslında e, Adından pek anlaşılmaz ama Türkiye'de de bir ara İşçi partisinde de Sosyalist Partisi biliyorsunuz evet. ee, e, Çok eski Maoist e, Grup kökenli bir partidir yani Onun böyle çok uzaktan O eski Maoist döneminden kalma Küçük küçük e, kırıntılar e, hala izlersiniz ama tabii ki o, o, bir alakası kaldığını söylemek sadece tarihi olarak belki bir folklorik olarak söylenebilir. Sosyalist partisinin de 25'ten 15'e indiğini söylemekte yarar var. Yani, evet o büyük o önemli bir kayba da onlar da yaramışlar. Evet, evet, evet. E, bu durumda ne olacak? <gülüyor> bu durumda e, bir kere bir, e, iki e, partili bir koalisyon mümkün değil. Üç partili bir koalisyon olması için tek koşul liberallerin get will beraber ve Hristiyan Demokratlarla beraber yani aşırı sağla Hristiyan Demokratlarla birlikte e, hükümet e, oluşturmaları ancak o zaman 75'i geçiyorlar 76'ya varıyorlar belki bunu güçlendirmek için bir dördüncü parti e, e, alabilirler yanlarına. Orada da büyük ihtimalle şu anda e, hükümetin düşen hükümetin küçük ortağı olan e, Hristiyan e, demokratlar. Evet. E, hayır. E, küçük ortağı olan e, Birleşik Hristiyanlar. Onların da daha Hrist bir de küçük bir parçalar. Bir, bir Hristiyan birlik diye bir evet. onlar Hristiyan demokratlar değil yani. Hayır. Hristiyan demokratlar ve e, Birleşik e, veya Hristiyan birlik Parti. şu anda hükümette çünkü e, Hristiyan Birlik üçüncü parti olarak yer alıyordu düşen hükümette. Ha, evet. Ha. E, bu belki onu katabilirler. E, Toplam 150 üyeden oluşuyor Evet, 76'ya varmak gerekiyor. Hı -hı. Ee, şu anda bu üç partinin, e, yani aşırı sağın, e, liberallerin ve Hristiyan demokratların milletvekili sayısı 76'da kalıyor. Kurabilirler ama belki bunu güçlendirmek için o Hristiyan birliği de e, alabilirler. Hristiyan birliğin e, aşırı sağla e, koalisyon yapma ihtimali çok zayıf. Hristiyan demokratların da çok zayıf. Ee, belirteyim liberaller e, dışında e, aşırı sağla ya yani getwilllerse de, e, koalisyon yapmak isteyen parti yok şu anda hatta liberaller de istemiyorlar. Şimdi bu da e, aşırı sağ yani getwill dersi çok e, rahat e, kampanya yapacağı hem mağdur kendisini tamamen dışlanan parti yani sistem partilerinin dışladığı parti olarak ortaya çıkartabileceği iktidara gelirse de bu sefer liberal parti esir alacağı çok ilginç bir güçlü pozisyona getiriyor bir taraftan eğer liberal parti farz edelim bir Bilders'ten bağımsız Bilders'in dışında o zaman epey bir e, e, parti toplaması lazım. İşte e, işçi Partisi'ni ondan sonra e, Hristiyan Birlik e, Birleşik Hristiyan Birlik Partisi'ni e, belki Yeşilleri e, birleştirecekleri bir 4-5 partili bir koalisyon e, uygulamaları lazım. Ama bu koalisyonu yapabilmesi için e, Rüste'nin liberal partinin başındaki kişinin kendi ultraliberal kemerleri sıkma politikasını, sosyal haklarda inanılmaz kesintiler öngören, çok kısa dönemde Hollanda'nın bütçe açığını sıfıra indirmeyi öngören çok büyük bir kemer sıkma politikasından taviz vermesi gerekecek. Yoksa öbür türlü o... o... Sol ve merkez solda yer alan veya yeşillerden destek alması mümkün değil. Bunu yaptığı andan itibaren aşırı sağ parti e, liberallerin e, programlarına ihanet ettiklerini söyleyerek propaganda yapacak. Aşırı sağ partiyi e, iktidar hükümetini almak aldığı zaman da bu sefer de e, öyle bir... E, e, Dışlanma pozisyonuna geçecek ki kendisi birdenbire aşırı sağın esiri haline gelecek. Yani şu anda Liberal Parti ve Hollanda siyaseti bir biçimde, bir biçimde değil çok açık biçimde bu Gert Willers'in Özgürlükler Partisi'nin esiri olmuştu. Rehin alınmış. Tam rehin alınmıştır. Çok acayip bir durum. Evet. Evet. Ve Özgürlükler Partisi popülist olduğu için aynı zamanda İktisadi politikaları falan filan hiç e, önemli değil öyle bir Sızır şeyler. Sırf ilke değil mi? Evet. <gülüyor> Yalnız e, oy almak için bu liberallerin e, iptal etmek istedikleri bir e, Hollanda'ya özgü bir e, sosyal yardım vardır. E, i̇nsanların e, çalışma kapasitesi olmadıkları gerekçesiyle verilen bir sosyal yardımdır ki e, zamanında şimdi tam bilmiyorum ama 4-5 sene önce bu konuda e, araştırmalar yaparken... 800 bin kişinin bu yardımdan yararlandığını görmüştüm. Hatta iktisatçılar derler ki Hollanda'da e, işsizlik küçüktür, e, işsizlik oranı küçük çıkar. Çünkü e, işsizlerin bir kısmı emek piyasası dışından artık çalışma kapasitesi kalmamıştır diye emek piyasası dışından çıkartılırlar. Onlara ömür boyu bu yardım verilir. Hı hı. E, bu yardımın maliyeti şu anda e, Hollanda'da gayri safi milli aslanın, Kimi tahminlere göre, kimi hesaplara göre yüzde beşi, kimi hesaplara göre yüzde altısını oluşturuyor. Çok büyük bir büyük biz çok büyük bir sosyal yardım paketi bu. Aynı zamanda işsizliği miktarını resmi veri işsizlik miktarını tabii çok düşük gözükmesinsa çünkü onlar artık çalış emek piyasasının dışına çıkmış kişiler yani emekli gibi addediliyorlar. 65 yaşın üstündeki insanlar nasıl emek piyasasının dışına çıkmış söylüyorsa e, istatistik olarak çok e, önemli bir deformasyon getiriyor. E, ve e, diğer taraftan da buna pardon buna karşılık sendikalar ve işverenler ve işverenler bu yardımın devam etmesinin e, önemli olduğunu söylüyorlar. Ee, ...liberaller bunu e, azaltmayı hatta kaldırmayı tasarlıyor. Buna karşılık, e, çünkü bu, burada ciddi bir popülist e, oy var, popüler oy var diyelim. Popüler oy, evet. Yanlış söyledim, popüler oy var. Ve e, Gert Wilders bunun bu yardımın kaldırılmasına karşı olduğunu ilan etmişti. Aynı Gert Wilders, Perşembe sabahı liberallerle koalisyon e, perspektifi gözüktüğü için hemen... Ya tamam bu yardımın kaldırılması konusunda görüşülebilir, biz o kadar da karşı değiliz demeye başladı. Evet, pardon bir şey soracağım. 800 bin civarında insana veriliyor bu sosyal yardım evet. dedin, değil mi? Ee, yani Hollanda'nın nüfusu da evet, 16, milyon. 16 buçuk milyon. Evet. evet. Ee, yani bayağı ciddi bir çok süresi. ciddi, çok oran ciddi oran bu. Evet. Yani Hollanda'da da e, evvelden bunu e, çalışma ekonomisinde çok kullandığımız bir örnekte. Ee, bu e, Hollanda'da hep bir Hollanda e, Diğer ülkelerde e, işsizlik oranları çok yüksek gözükürken Hollanda'da işsizlik oranları hep düşük gözüküyordu bir yer, Bazı yerlerde diğer yerlerde %7, %8, %9 çıkarken Hollanda'da %4 falan Bir Hollanda e, mucizesi evet. lafı dolaşırdı bir ara e, Bu Hollanda mucizesinin arkasında tabi bu var kötü evet. bir şey mi yok demiyorum İyi, ama yani, evet, yani ama işsiz bunlar gene de işsiz <gülüyor> çalışmak istemedikleri için e, fakat kendilerine bir yardım yapılıyor çalışmak ya veya bazıları çalışma kapasitesi olmadıkları için bunların içinde bir kısım e, insan gerçekten e, fiziki olarak çalışma kapasitesine ...hayz olmadıkları için bunu alıyorlar ama Hollanda'nın e, engelli engelli oranı dünyanındaki ortalamanın üstünde değil, değil dolayısıyla <gülüyor> evet. peki başka bir şey daha yani kaçınılmaz olarak insanın evet. aklına gelen bu will Wilders'in özellikle göçmenler politikasının tamamen işte göçmenleri geri gönderme hiç yenisini kabul etmemeye yönelik evet. bunun sonuçları ne olabilir Hollanda için Hollanda için çok zor olur çünkü Hollanda'da çok ciddi biçimde entegre olmuş e, göçmen var. Fakat e, Gert Wilders'in e, kafasını taktığı göçmen, Hollanda'nın eski kolonilerinden gelen göçmenler değil. değil. Evet. Faslılar. Herkes, Esas olarak Faslılar. Herkesin başka bir, herkesin başka var. bir takıntısı var. Herkesin ülkeye göre değişiyor. Orada Faslılar. Ee, özellikle e, Fas e, kökenli, Faslı ailelerin birinci, ikinci kuşak çocuklarındaki e, suç oranının çok yüksek olduğunu iddia ederek, bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama iddiası bu, Hollanda'nın e, Hollanda'nın e, Hollanda namuslu ailelerinin e, bu e, Müslüman faslı e, çocukların tehdidi altında olduğunu sürekli söylüyor. İyi, Türklere bir şey yoksa destekleyebiliriz Hertville derse o zaman. <gülüyor> Ömer. Türkiye'deki gazetelerin çoğunda sağın yükseldiği falan değil, 5 Türk milletvekili olduğu Hollanda Parlamentosu'nda var. E, evet, biz öyle bakarız biliyorsunuz. Tahşadan bakınca öyle gözüküyor. Kendi Tahşadan bakınca kendi köyümüzden seçilenin milletvekili olduğunu görürüz. Bütün o ülkedeki seçime pek bakmayız. Evet. Tahşadan bakmak böyle bir şey. Evet, beş tane milletvekili, Türk kökenli milletvekili, Türkiye kökenli milletvekili seçildi bu arada. Mesela hepsi çoğu farklı partilerden. Evet, hepsi farklı partilerden. Galiba iki tanesi sadece aynı partiden. Bu da iyi bir şey. Yani bütün Türkler, Türkiye'liler, Amsterdam'daki, Hollanda'daki Türkiye'lilerin hepsi tek parti oy veriyor durumundan daha doğru olan bir şey. Çünkü Türkiye'li olmak. Ee, orada tek yürek gibi çarpmak anlamına gelmez, ee, gelmemeli. Sadece de olmalı, suçlu da olmalı evet, Türkiye'de değil evet, mi? Evet. de var, çalış emeklisi de var, sömüreni de var, sömürüleni de var. Ee, bu, bu tabii e, Hollanda'daki e, Hollanda'da, e, bu durum, e, Gert Wilders'in e, şunu da hatırlatayım Hollanda'daki bu durum, Gert Wilders hakkında bir e, ırkçı e, faaliyette bulunmaktan dolayı açılmış bir dava da var. Bu fitna filmi nedeniyle. Evet. E, dava devam ediyor. E, nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Tabi bu davanın sonuçları da Gert Wilders'in e, siyasi kariyerini biraz belirleyecek. E, ama şu anda davanın devam ediyor olması Hollandalı e, seçmenlerin bir kısmını e, hiç de e, Gert Wilders'e oy vermemekte konusunda oy verme konusunda engelleyici olmadığını evet, görüyoruz. Bu Pim Fortein vardı öldürülen. Onun evet. partisi onun selefi değil mi? Evet evet onun selefi. Onun selefi. Ee, evet Pim Fortein yani şeyin Gerd dersin selefiydi. Evet. Devamcısı evet. Evet. Pardon, Gerç Bilders, Pim Fortin'in yerini alan kişi. Evet, evet. yerini alan kişi. Evet, peki bu göçmen politikası filan açısından bir sonuç yaratabilir mi? Tabii yaratacak çünkü her durumda Liberal Parti'nin göçmen politikasında bazı kısıtlayıcı politikaları gündeme gelmeye başlayacak. Hı. Özellikle bunun Hollanda'ca öğrenmek konusunda yoğunlaşacağını görüyoruz. Ee, Hollandaca e, konuşmayan yani fl Flamanca diyelim, ha, Hollandaca değil, Flamanca öğrenmeyenlerin e, kamu hizmetlerinden dışlanması, Flamanca öğrenmenin zorunlu olması <gülüyor> gibi e, önlemler e, gündeme gelecek. Bir e, tanıklık okudum, e, tanıklık nerede okudum hatırlayamıyorum şimdi. E, şey diyor, bir Hollanda'ya göçmüş, epeyden beri göçmüş bir kişi. Diyor ki biz işte burada kar, karısı veya kocası Hollandalı, kadın mı erkek mi hatırlamıyorum şimdi bu kişinin. Diyor ki kamu hizmetlerine gittiğimizde bugüne kadar, yakın tarihe kadar hep İngilizce konuşurduk. Biz Hollanda, Flamanca öğrenemedik. İngilizce konuşurduk. Gayet iyi İngilizce konuşurum diyor. Ve hiçbir zaman sorun olmazdı. Birkaç zamandan beri diyor kamu hizmetinde çalışanlar sistematik olarak değil ama çoğu e, Holla e, Flamanca konuşmadıkça bize cevap vermiyorlar diyor. Öyle de bir yani yarı boykot var. Yani, yani Flamanca'yı e, ön plana çıkarmak, e, Hollanda'da yaşıyorsan Flamanca öğreneceksin demek. Halbuki Hollanda'da ...yaşayıp da Flamanca hiç konuşmadan... ...yıllarını geçirmek mümkündü... ...çünkü bütün Hollandalılar İngilizce bilirler... ...onun yanında... E, ...gene çok iyi miktarda... E, ...Fransızca bilirler... Yani ...Almanca da bilirler de pek söylemezler... ...evet pek... ...kendi aralarında konuşurlar falan... ...efendim ne, ne bilirler dedim? ...Almanca da gayet iyi bilirler... Ha, ...Almanca da bilir zaten... <gülüyor> ...ama onu söylemiyorlar... ...onu söylemezler doğru <gülüyor> haklısın... Ee, Böyle bir şeyi okuduğunda şaşırdım doğrusu. Çünkü benim bildiğim e, Hollanda pratiklerine pek benzemiyordu. Tabii bu e, belli bir yörede de olabilir. E, Amsterdam'da buna rastlamazsınız da belki daha taşrada evet. rastlarsınız ama Hollanda ya Flamanca üzerinden bir gerginlik e, çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Bu gerginlik bitirmeden evvel hemen atlayayım. Bu gerginliğin çok daha vahimleşmiş hali gelecek Pazar günkü Belçika seçimlerinde evet, Şimdi seçim. onu soracaktım ben de evet. <gülüyor> Flamanlar Flamanlar Flamanca konuşanlar Bu Yeni bir parti Kuruldu Belçika'da Flaman sağının yeni partisi Bu Vams Blok'un Çok aşırı sağ olduğu için Bir yerden sonra Genişlemesi mümkün değildi Şimdi önce Konfederasyon Sonra özgürlük diyen bir parti ki seçimleri kazanma ihtimali çok yüksek Flaman bölgesinde. Buna karşılık Fransızca konuşan Valon bölgesi ise Belçika'nın birliğini savunuyor. Fakat e, görünen o ki Belçika'da adım adım artık e, ayrılmaya doğru Dağ gidiyor. Olmaya, evet. Evet. Bu, bu ve Flamanların bu gerginliğinin Hollanda'daki Flamanlara da yansıdığı veya birbirinden beslendiği benzer bir e, akım haline geldiğini söyleyenler de var. Benzer biçimde bir üçüncü gerginlik noktası biliyorsunuz Slovakya'da. Orada da bu hafta sonu seçimler olacak. Slovakya'da da Macaristan'ın aldığı bir karar Slovakya'da çok e, Slovak milliyetçiliğini e, tetiklemiş durumda. Macaristan Slovakya'daki Macar azınlığa e, isterlerse hemen çifte vatandaşlık yani Macar vatandaşlığı verme kararı aldı parlamentosunda geçtiğimiz günlerde. Bu Slovakya'da çok ciddi tepki uyandırdı ve Macaristan hatta Slovakya'da yaşayan Macarların önemli bir kesimi bunu eleştirdiler Macaristan'ın bu kararını bize sormadan ne yapıyorsunuz diye. Ve Slovakya'da Macarca konuşmayı yasaklama eğilimi evet. yükseldi. Evet, yani biniyoruz bir alamete gidiyoruz. Bu, bu milliyetçilik kıyamete, evet. Evet, bu dil üzerinden özellikle Hı. milliyetçilik e, e, tam dediğin gibi bir kıyamete doğru götürüyor tabi bu e, hazmedilmemiş e, hazmedilmemiş e, beraberlikler e, o dondurulmuş eski tarih Macaristan'ın e, e, Trianon anlaşması e, hizmetini hazmedemeyen kesimleri, iktisadi krizi bu yolle telafi etmek ve popülerlik kazanmak isteyen Macaristan'daki hareketler, bütün bunlar yan yana geldiğinde e, hiç beklenmedik biçimde, yani Avrupa'da göbeğinde. hani Hep derler ya, biz de e, Kürt sorunu için AKP başta olmak üzere ve Kılıçdaroğlu da e, aynı şeyi söylüyor. Efendim, kalkınma sağlanırsa, insanlar refaha kavuşurlarsa bu sorun hallolur derler. Valla herhalde flaman ve valonlardan daha refah sahibi bulmak çok kolay değil. Evet ve merkezin çatırtısı da duyuluyor bu uçan skininde. Merkezin Son çatırtısı kitabı, duyuluyor. Yani çok, o zaman merkez tabii bölününce de faşizmi çok hatırlatan manzaralar insanın aklına geliyor. Yani Hitler'in yükseliş dönemi akla gelmiyor değil doğrusu Weimar dönemi. Bir tek şu anda... Bunu e, engelleyen şey var. Hitler'in ve nazizmin hatırası o kadar yakın ki, evet. bir refleks olarak Hı. hala bir çoğunluk buna karşı e, refleks olarak durabiliyor. Evet, ama ama 30 sene 40 sene sonra bu hatıra giderek uzaklaştığında, giderek silikleştiğinde ne olacak bilmiyoruz. Evet, o seçimlerin de durumuna bir daha bakmamız gerekecek herhalde. Evet, evet, uzak gibi görünüyor ama bizi çok yakından ilgilendiren bir gelecekten bahsediyoruz herhalde. Öyle. Çok teşekkürler. Açık kastedi.